أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله وما توفيق إلا بالله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 Aşk, medeniyeti, güzel İslam'ın güzel muhatabları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Güzel Rabbimiz Zümer suresi 11. ayette içten ve inançla Allah'a bağlanarak yalnız O'na kulluk etmekle emrolunduğum ayetini ruhumuzun derinliklerinde hissetmemizi istemişti. Müslüman kimliğin temel karakterlerini belirleyen güçlü, güvenli Kuşkusuz bağ ve bağlılıkla kulak kabartılan ve gönül bağlanan sessiz çığlık, vahiy ve iman. Geçmiş ve geleceğin esrarlı dehlizlerinin odak noktasında bulunan insanoğluna yol gösteren, ufuk açan, güven dolu haykırış, vahiy aklın hayranlık ve şaşkınlığını gizleyemediği konularda, aklın çaresiz kaldığı konularda, oğlunu sırlar aleminin çevresinde gezdiren Müşfik el-Vahiy. Karanlıklara doğru adım atan insanların önünü aydınlatan, yoluna ışık tutan bir kan değil vahiy. Aydınlık ve karanlığın farkını kavrayabilme imkanı sunan bir göz vahiy. Evet dostlar, inanmak, fıtri, yaratılışsal bir olgudur aslında. Hem de ispat gerektirmeyecek kadar aşikar ortada. Tarihsel ve güncel açıdan insanlığın macerası ve tavrı da bu şahitlikte yerine almıştır. İnsanın inanma ve sığınma psikolojisini göz ardı eden tavırlar gerçeklere, imanın önünde bir engel oluştursa da herhangi bir nesneye inanmayı engelleyememektedir. İçinde yaşadığımız dünyanın inanç atlası çıkarıldığında, bu türden tepkilerin nasıl olumsuz gelişmelere yol açtığı ve gençliği, Allah'tan uzaklaştırılmış olan gençliği, sapkın oluşumlara sürüklediği kolaylıkla tespit edilecektir. Üstelik zengin, fakir, yaşlı, genç, aydın ve cahil pek çok kimsenin bu olumsuzluklardan etkilendiği gerçeği görülecektir. Yüce Rabbimiz, insanın inanma ve sığınma ihtiyacıyla ilgili fıtri hususiyetini, nitekim dalgalar onları ölümün gölgeleri gibi kuşattığında, o anda bütün içtenlikleriyle yalnız ve sadece Allah'a bağlanarak ona sığınırlar. Fakat Allah onları sağ salim kıyıya ulaştırdığında da, bir kısmı inanmak ile inkar etmek arasında kalıverir. Ama hiç kimse haince bir nankörlüğe kapılmadıkça mesajlarımızı bile bile reddetmez. Bu kelamla ifade edilmekte. Sevgili Peygamberimize Kur'an-ı Kerim'de Vahye sımsıkı sarılması ve sabırlı olması Allah'tan başkasına tapmaması ve O'na teslim olması, Allah'ın indirdiği kitaba inanması, adaleti gerçekleştirmekle sorumlu olduğunun bilincinde olması, içten samimi ve tertemiz bir gönülle fıtrat dinine yönelmesi, Allah'ın ayetlerinden O'nu kimsenin alıkoymaması, açıkça kendi yolunun Allah yolu olduğunu açıklaması, onun da ona uyanların da aydınlık bir yol üzere olduklarının beyan edilmesi, başkalarının arzu ve heveslerine uymaması, ister iman etsinler, ister etmesinler, onun kararlılıkla vahye uyması, başkalarının şüphesi olsa da Allah'ın dostluğuna güvenip dayanması emredilmekte. Ayrıca, Allah'a ve peygamberine iman etmeleri ve asla şüphe etmemeleri, eriştikleri iman nimetinin kadir kıymetini bilmeleri, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücadele etmeleri, asla dinlerinden dönme erdemsizliğine düşmemeleri, Allah'ı sevmeleri, müminlere karşı alçak gönüllü ve şefkatli, kafirlere karşı onurlu olmaları gerektiği, Müminlerin dostunun ancak Allah, peygamber ve müminler olduğu gerçeğini unutmamaları, din ve inançlarını alay ve eğlence konusu yapanları ve kafirleri asla dost edinmemeleri gerektiğinin beyan edilmesiyle sorumlu tutulmaktadır. Yürürken körün bastonuna güvendiği kadar vahiye güvenmeyen kişinin İmanın erdemlerinden istifade etmesinin güçlülüğü ortadadır dostlar. Mümini varmak ve bir şeyi başarmaktan çok emredildiği gibi olmaktır. Gayret ve teslimiyet kuldan Allah Celle Şanehum'dandır. Hakikatler ortadayken Sırf aşka koşmaya çalışanlara Engel olmak çalışanlar Yollarına çomak sokmaya çalışanlar alei tezahüratta bulunanlar De ki Allah bana yeter Ondan başka ilah yoktur Ona güvenip dayanırım Güven Özellikle erdemlere ulaşmak, gayret ve çabasında olan her insanın ihtiyaç duyduğu, azim ve kararlılığı artıran bir düğün, ataletin, korkunun, başarısızlığın, umutsuzluğun ve hayal kırıklığının temel ögesi ve en başta gelen sebeplerinden. Birbirinin zıttı olan bu iki duygu, ferdi, Hakim oldukları fert ve toplum hayatının ruhunu teşkil edecek kadar hayatidir. Birinin varlığı özgüven, diğeri güvensizlik, şüphe, paranoya, başarısızdır. Üç dünyası kuşkulara mesken olmuş, gönlü süphelerle kuşatılmış bir insanın olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Kendisiyle barışık olmayan fersi mümkün olabilir ki, Örneklemeyi sürdürdüğümüzde aile içinde eşlerin birbirine güvenmemesi ve aile büyüklerinin çocuklarına kuşkuyla bakması mutlu bir tablonun oluşturulmasının önündeki aynı değil mi? Ya toplum hayatını istila eden kuşkular, adı bulmakta sözlüklerin bile yetersiz kaldığı kuşkusinde, sosyal, siyasi ve iktisadi politikaların hiçbirisi, Kendisinden beklenen sonucu vermiyor. Birbirinden şüphelendi. Acabalarla cephe çevre kuşatılmış bir toplum neyi üretebilir? Böylesi sert, çorak ve kaygan zeminlerde hangi güzellikler yeşerebilir ki? Vahye dayanan, vahyin güvenliğine sığınan, Allah'ım, Allah'ım sana aşığım deyip, tüm kâinim deyip, aşk ile Rabbine koşan birileri vardı. Ey alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ım! Babamın, Kalkmak, nasip eyleme. Bir beddua, ağzı alaması zor. Bir evladın, babasının canını Allah'ın alması için niyazı. Hesaptan biri, nasıl olur? Bir sahabi, insanlığa aşk gönderilen aşk peygamberinin örnekliğiyle, önderliğiyle, sonbaharı yaşayan öz babası için nasıl böyle diyebilirdi? Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, babama hasta yatağından kalkmak nasip eyleme. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, Babaları, oğulları, kardeşleri olsa Akrabaları da olsa Allah'ın, Onlar o kimselerdir ki Allah kalplerine iman yazmış Ve onları Onları atlarından ırmaklar akan cennetler Allah onlardan razı olmuş Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bunlar bir yana, Allah'ım sen bir yana deyip, Allah'a koşan, Allah'ın hizbi, Allah'ın taraftarlığı, İyi bil ki sevgili peygamberim, Kurtuluşa ulaşacak olanlar, Allah'ın taraftarlardır. Mücadele süresi. Onlara deki. Eğer babalarınız, Oğullarınız, İçleriniz, akrabalarınız, Kabileniz, elde ettiğiniz mallar, hoşlandığınız evler ve meskenler Size Allah ve Resulünden Yolunda cihattan daha sevimliyse Allah'ın emri gelinceye kadar Nura sırtını dönüp, aşka sırtını dönüp gaflete batanları sevmez Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, babamak nasip eyleme. Aman yarabbi. Asr-ı Saadetliyiz dostlar. Aşk peygamberi. Allah'ın insanlara sunduğu son hediye, İslamiyet iklamaya yeni başlamıştı. Henüz birkaç kişi Müslüman olmuştu. Aşk davası İslam'a ilk davetin günlerinde Halit bin Sa'id bir rüya gördülemez. Dehşetli, korkunç bir rüya. Rüya cehennem. Bakıyor cehennemin kıyısında ve kaynayan tam bu sırada arkasında Babası Ebu Ohayha geliyor. Ama bu adam çılgın. Halid düştü düşecek. Sallanıyor. Düşmek üzere. Feryat ediyor babasına. Baba ne yapıyorsun? Baba beni niye ateşe atıyor? Halid tam düşecekken. İki cihan sultanı. Sevgili peygamberimiz Rüyasında Bir anda zuhur ediyor Ve Halik bin Said'i Düşmek üzereyken tam ağzından Çekip alıyor Bir feryatla ve Cehennemden kurtarıldığı an Kopardığı feryatla uykudan sıçramış Ve yatağından doğru Oturuyor eminler ediyor Vallahi bu, bir rüya, gerçek doğru bir rüya. Sıkıntıdan boğulacak gibi, hava almak üzere kendini sokağa atıyor, gecenin erken saatleri. Kim birisi çıksa karşısına da, bir el uzatsa kendisine. Gecenin mavi loşluğunda, bir adam, dost, gerçek dost. Hazreti Ebu Bekir beliriyor. Şimdi bir insanı görmenin memnuniyetiyle Hazreti Ebu Bekir anh'ın önünde duruyor. Hazreti Ebu Bekir'e rüyasını anlatınca Saçım Muhammed Aleyhisselam Son peygamberdir. Koş! Koş! Halid bin Said Pür dikkat Ve pür heyecan Rüyanın tefsirine gelince halet. Sen Muhammedü'l Emin'in dinine girecek. Dava arkadaşı olacaksın. Yani o seni rüyadaki gibi cehenneme düşmekten koruyacak. Cehennem olacak. Hemen koşu Sevgili efendimiz bu sırada Eccad adlı yerdeydi. Heyecanını saklayamıyordu. Ey Muhammed! Ben insanı eşi ve benzeri olmayan bir tek Allah'a ve Muhammed'in de ve duymayan, görmeyen fayda ve zarar vermez, kendine bilmeyen taş parçalarına ibadet etmekten vazgeçmeye davet ediyorum peygamber sözü ve önünde yeni ufuklar açmıştı. Kulaklar işitmek için değil de din açılınca sözcükler kulaklardan bütün ilere yayılıyor alemini, berrak bir nehir gibi tertemiz yapıyordu. İnsanı haysiyetine ve İnsanı insanlıktan, küçüklükten, basitlikten kurtulmaya davet. Mevlam bir kere nasip etmiş ya. Büyük ve işte ikrar. Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Zinciri, altın zincirine beşinci halkanın eklenmesi... Efendimiz'i çok sevindiriyordu. Bir kişi daha kurtuldu ya, Cehennemden, Yanlışlıktan, Gafletten, Ebedi hüsrandan bir kişi daha kurtuldu ya, Ümmetinden birine, Rüzgarın sert esmesi kendisini ağır alan Nebi, Ağır gelen Nebi. Halid birine, Önce hanımı Ümeyye radiyallahu anh'la, Kardeşlerinden Ömer bin Said tarafından takip edildi. Sabikun evvel diye tabir ettiği ilk müminlerdendi. Hakikati görüp hakikate yönelenler. Aşk kalbi girdiği zaman kalbi öyle bir dolduruyordu ki onu aşk ile ikrar etmemek mümkün değildi. Halit bin Said'i aşk ile aynı şekilde ikrar ediyordu. İman etmenin in, kalbe vermiş olduğu uyanıklık haliyle Hidayet nurunun in, öyle bir bakı ki çevresine Allah'ım Allah'ım ne kadar büyük Hakikat ortadayken sen göndermiş bize nimetlerini Nasıl da senden yüz çevirmişiz Allah'ım Bize ne kadar da kıymet veriyorsun. Giyinmemiz için eşyalar. Gözlerimize hitap edecek manzaralar. Güzel, latif ve davudi sesler. En önemlisi. Çok değer verdiğin için hayat veriyorsun bize. Hayat. Allah'ım nasıl da nankörlük yapmışız sana. Şu kainat. Şu kainat ne kadar da eşsiz ve mükemmel bir hediye halbuki. Allahım, Allahım, Allahım, seni seviyorum Allahım. Bana hidayet nuru ile dirilmeyin yaral. Ya bu hikmetlerden, bu ibretlerden nük dünya hayatının geçici zek ve süsü beni aldatı verseydi bir anda, ya uyu verseydim şu insan. ...insan etmeye çalışır. İnsan... ...kendisine verilmiş olan... ...hediyeye göre... ...hediye verenin... ...Rabbimiz de... ...bize... ...en güzel hediye... ...İslam'ı... ...kendi katındaki tek din İslam'ı... ...Hazreti Adem'le başlayıp... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la kemale eren... ...aşk dini... ...aşk medeniyeti... İlim, rahmet ve aşk medeniyeti, İslam'ı hediye etti dostlar. Ne kadar da kıymet veriyor Rabbimiz, ne kadar da. Öyle buyurmuyor muydu zaten. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ illa لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri, beni tanısınlar için yarattım. Tanıyacaklar ki aşık olacaklar. Tanıyan aşık olmaktan başka bir çare bulamıyordu ki dostlar. Hazreti Adem'den günümüze kadar yaşayan aşk insanlarının Aşk elçisi peygamberlerle O aşk elçisi peygamberlerin Hayat veren davetlerini icabet eden insanların hayatlarına bir bakabilir miyiz Allah'ı tanıyıp Onun aşkıyla Engin bir okyanusa dalanlar Ve daldıkları o okyanustan çıkmak istemeyen insanlar Bu kadar büyük bir hediye Halid bunu haykırıyordu. Hemen eşine, kardeşine anlattığında, onlar iman ettikten sonra ibadetlerini gizli yapıyorlardı. Mekke'nin gözden saklı bir yerinde namaz kılmaktaydılar. Huşu içinde ibadet ediyorlar. Namazı henüz bitirmemişlerdi ki, diğer kardeşlerinin ...yanlarına geldiğini fark ettiler. Babaları çağırıyordu. Ebu Uhayha. Azgın bir İslam düşmanı olan... ...Ebu Uhayha. Gittiler... ...baktılar ki baba... ...sanki barut fıcısı. Bütün kızgınlığın hedefi ise... ...Halid bin Said... Öfkeli seslerle kızgın ifadelerle... Halit, Halit doğru mu? Sen Muhammed'in dinine girmişsin. Doğru mu Halit? Gözlerinden nefret şimşekleri çakıyor. Ama bir müddet önce... ...Kelime-i ile ruhu yanıklığa kavuşan... ...aşk eri Halit bin Said alabildiğine sakin bir vaziyette evet doğru baba evet doğru sizin ellerinizle yapmış olduğunuz sahte ilahların karşısındaki rahmete koştum baba diyordu bu sözler karşısında Ebu Uhay daha da kızgınlaştı Çabuk vazgeç ve özür dile putlardan. Sen onun diniyle adetlerimize, inançlarımıza, putlarımıza, geçmişimize hakaret ettiğini biliyor musun? Baba, baba, o doğru söylüyor. Dedikleri hep doğru. Hem bugüne kadar, daha düne kadar kendisine Muhammedül Emin diyen siz değil miydiniz baba? Bu nasıl çelişkidir böyle baba? Şu anda bile hala emanetlerinizi çocuklarınıza ve eşlerinize değil ona vermektesiniz. Bu nasıl çelişkidir baba? Yemin ediyorum ki baba. Siz dünyevi çıkarlarınız yüzünden ebedi hayatınızı mahvediyorsunuz. İslamiyet yemin ederim ki hak dindir baba. Geri dönmem mümkün değil o yüzden. Babası baskı yapacaktı. Halid, dininden çıkmaktansa, ölmeyi tercih ederim der demez. Ebu Uhayha, elindeki sopayı, Halid bin Said radıyallahu anh'ın kafasına, indirmeye başladı. Diğer iman etmemiş olan kardeşleriyle beraber babası, Halid bin Said'i, Dövmeye başladılar Bir taraftan dövüyor Diğer bir taraftan da Tehdit ediyorlardı Halid bin Said'i ''Bundan sonra sana yiyecek içecek yok.'' diyordu babası. ''Seni söz dinleme zinatçı diyordu. ''Dininden dönünceye kadar seni, seni zindana koyacağız.'' diyorlardı. ''Ölene kadar gerekirse orada kalacaksın.'' diyorlardı. Hazreti Halit Efendimiz dayak yerken bile ''Sizin yaptıklarınız karşısında yerin ve gün saltanatının sahibi Allah bana yeter.'' diyordu. Baba, sen benim rızkımı kessen de... ...rezak olan Allah... ...benim rızkımı da verir mi baba? Merak etme. O kainatta bulunan her şeyin rızkını veriyor da... ...kendisine aşkla yönelen... ...kendisine imlan ettiği için zulüm gören birisini mi bırakacak baba? Babası bu sözler karşısında... Daha da öfkeleniyordu. Atım şunu mahzen ediyordu. Elindeki sopa kırılıncaya kadar, Dövdükten sonra, Yüzü gözü, şişler içerisinde, Kalit bin Said'i, Yüzünden kanlar sızan, Mübarek sahabi, Evin havasız, ışıksız, Farelerin cirit attığı mahzenini absettiler. Hatası neydi? Suçu neydi söyler misiniz Allah aşkına? İman edip iki cihan saadetine koşmaktan başka, ben sizin sahte ilahlarınıza sırtımı çeviriyorum ve şu geçici alemin geçici saltanatı karşısında Allah'ın saltanatıyla ebedi alemde de mutluluğa istiyorum deyip iman eden bu aşk erinin yaptığı neydi ki? Babası... Yardım etmeye isteyen kardeşlerini bile onunla konuşturmama kararını almıştı. Tek başınaydı Halid. Mekke havasında, mahzende, günlerce aç susuz hapis kaldı. Hakaretler, dayaklar, açlık, susuzluk. Ellerini kaldırıyordu Halid. Allah'ım ben burada çektiklerimden kesinlikle mahzun değilim. Allah'ım sana hamd olsun ya Rabbi. Sana hamd olsun ki şu yüz çektiğim sıkıntılar sana olan imanımdandır. Sana olan aşkımı izhar ettiğimdendir ya Rab diyordu. Ve Allah'ın lütfu ile bir fırsatını bularak kaçıp firar ettiği Halid bin Said, Allah bir çıkışı lütfediyordu. Ayet-i de buyurmuyor muydu? Siz sırat-ı müstakim üzeri olursanız, siz dost doğru yol üzerine olursanız, yoldan sapıtanlar size zarar veremez diye garantiyi vermiyordu, vermiyor muydu Rabbimiz? Kafirlerin zulmü iyice azmış ve müminler Efenimizin talimatıyla Habeşistan'a hicret etme hazırlığına başlamışlardı. İşte bu sırada Ebu Huhayha ağır şekilde hastalanarak yatağa düştü. O hasta halindeyken bile öfke kusuyordu. ''Şu Müslüman oldu, falan da Müslüman oldu.'' gibi haberler aldıkça öfkeleniyordu ve iyileşirsem bir kişi bile putlardan başka bir şeye ibadet etmeyecek buna fırsat vermeyeceğim diyordu Muzalim niyet Halid bin Said'in yani Ebu Uhayha'nın zulmünden kaçan oğlunun kulağına geldi İman küfür mücadelesinde ne yapmalı Bir tarafta baba bir tarafta yerin göğün ve ikisi arasında bulunanların sahibi Allah Azze ve Celle. Ya babanın safına geçip birkaç günlük dünya hayatında sözde sefa. Bir yanda Allah'ın tarafına geçip Allah'ın tarafında iki cihanda huzur, saadet ve rahmet. Hiç tereddüt yoktu aslında. Her şey apaçık Ortadaydı çünkü. Kaldıracaktı ellerini, askeri. Ya iyileşir de, Müslümanlara sıkıntı verirse, Ya biraz önce, Ya biraz önce duymuş olduğu, Bu babasının niyetini, Babası gerçekleştirirse, Ya bir mümin daha, Sıkıntı çekerse, Ya sevgilisi Resulullah'ın, Ya sevgilisi dostu, her şeyi Resulullah'a bir şey olursaydı, tercih, tercih karşısındaydı. Öyleyse Allah'a havale etmeliydi. Bu şartlarda dua ve beddua tek silahtı. Ellerini kaldırıyordu. Duaların merkezine Allah'ım diyordu. Allah'ım, hidayeti nasipse, Hidayetini lütfeyle. Ama eğer hidayet nasip değilse ve sanın yanında olanlar engel olacaksa yatağından kalkmak nasip eyleme. Evet o babamdır. Evet o benim babamdır. Ama Nuh aleyhisselam'la oğlu, İbrahim aleyhisselam'la babası, Lut aleyhisselam'la karısı ortadadır. Dünya bir yana, alemler bir yana, kainat bir yana, her şey bir yana, sen bir yanasın Allah'ım. Seni seviyorum, seni seviyorum Allah'ım. Tüm kainata sırtımı dönüyor, sana, sana koşuyorum Allah'ım. Gönülden samimiyetle derinden yapılan bu dua kabul oluyordu. Ve yeryüzünden bir zalim daha eksilecekti, eksiliyordu. Hani paylaşmıştık ya, bu dünya saf belirleme... Ayranasıdır dostlar Hepimiz bir ayranadayız Ayranadaki tek hedef Saf belirlemek Ne mutlu Allah'ın safıyla iki cihanda rahmete koşanlara Ne mutlu Halid bin Saidler gibi Kainat bir yana Her şey bir yana Sen bir yana Allah'ın deyip Şehadeti tadıncaya kadar Alemler Sultanı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında aşka koşan Halid bin Saidler gibi olanlara ne mutlu. Ne mutlu. Rahmet ortadayken dünyevi çıkarlarına kulak asmayıp şu dünyada, şu dünyada iki gün, iki gün zevk yapacağım diye, ebedi alemde cefa mı çekeyim diye, alemler kitabını okuyan, kainat kitabını okuyup, ibretli bakışlarla hayatına rahmet sunabilenlere. Ne mutlu! Allah göndermişken işaretleri, Allah göndermişken sanatını, sanattan sanatkara koşabilenlere. Ne mutlu! Leyla'ların geçici sevdasından, Mevla'nın rahmet dolu nehrine koşanlara. Hatice'lerin sevdasını bir yana bırakıp neticenin sevdasıyla, aşkıyla kavrulanlara. Ne mutlu Allah'ın Adem aleyhisselamla gönderdiği ve Hz. Muhammed aleyhisselamla kemale erdirdiği İslam diniyle iki cihanda alemlerini, ruhunu mamur edenlere ve ne mutlu Nefs Mekke'sinden Gönül Medine'sine hicret edenlere. Allah'ım bizden önce aşk aranasında aşkı sergileyen bu aşk erleriyle beraber bizi Habibi Edib'in, yürüyen Kur'an, ayaklı Kur'an olan, biricik Kur'an'ın tefsirisi Resulullah'ın, hüsveyi hasene olan, hulukun azim olan yaşantısını yaşantımıza getirerek sana, her nefeste sana, her adımda sana yaklaşabilmeyi Lütfeyle Dünyevi ve uhrevi saadetin Tek kapısı İslam ile Sana yönelebilmeyi Sana koşabilmeyi Bizlere lütfeyle Rabbim sizlerle olsun Esselamu Aleyküm Rahmetullah Berekat